Şeyh Baki Efendi, benim babamın babası dedim. Benim babamın çocukluğu, halalarımın çocukluğumları evet, bu koridorlarda geçmiş. İşte burası uzun, evet, biliyorsunuz sarap kaldı, bilmem ne oldu, yangın geçirilir. İnsanlar yani razı olsun bu hale getirdi tamam. nahi bu hale getirdi ki, içindeki bulgu düşünceleri yaşatabilmek için şey buluyoruz. Allah razı olsun. Hocam, bu işin özünü <gülüyor> koyduk. İsverden kameradyonu, İsverden böyle çok aptalca bir Bu ha o iki ne filizyonu seniz diye ben. Ejder, devam ediyorum. O canlı falan yaşadım. Şu parti şey, ben tamam. büyük alan Ganser amca. tamam. amcam, ki Ganser amcam berdet kardı restosunu gidersem çok umut çok iyi tamam, Ve babam beni İkinci işi gözüyle babaannemden de o Marmara Üniversitesi'nde profesör olan bakinin babasını, Esrihan Canlı Ali Celesu'nun annesi Kerra Hanım'ın evet. yani. <gülüyor> ama biz hepimiz çok ayrı yerlerde büyüdük. Babam tekli edebiyatının tekliği şey yapmış, gitmiş pilot olmuş. Eskişehir'de göreve fakat encehter düştü. 47 yaşında vefat ettim. Ama ne nevdemiydi Dünya'yı yayağı, Bakir'in babasıdır. O... Resul Yancı. Resul Yancı. Medeviliği Dünya'yı O gitti, Japonya'da da ders verdi, Amerika'da da ders verdi, İngiltere'de ders verdi. Kendisiyle görüşmek kısmı doldu kendisiyle. Aa, çok şeker bir adamdı. Ve o kadar hatırnaz, o kadar alçak günüydü ki, Birbirde çok komşu baza de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de de bilmiyorum. de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> ben şey? ee, e de bilmiyorum. Ben e. de bilmiyorum. de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de de bilmiyorum. de de ne yapıyorsun sizlere ya? Efendim bizim evliliklerimiz hep Hepsi Zendir. Kızlarımız ayrı bir Sema boyunda. Ayrı bir Sema boyunda. Kıza Burçal'a biraz iki sayıdık. İki evliliğine bir kısacıklarız diye burada. Siz sadece hanımlar başkası seyirci oldular. Sema Haneli'nin teyzeyini onunla paylaşında. Kalatılı yapmıştık inşallah burada da biraz çoğalsınlar. Yani yapabileceği <gülüyor> zamanıya kadar Cessiz olsunlar. Otuz biliyorsunlar. ben on tanıya beş çenem açayım <gülüyor> maşallah. Aynen. Ama hocam i̇nşallah. hazırlıyor musunuz? İnşallah. Aynen de aynen de... Böyle yapacağız inşallah. İnşallah. Böyle yapacağız. Ayrıca o zaman da bir kısmı vardı, dağıldı gitti. Şimdi yeniden toparlanıyoruz. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Biz arzu ettik ki yeni kapıya ayrı bir sema grubu yetiştirelim. Bunun olsun. Evet. Ama şu pakur falan açıldı işin işin birikti. Evet, evet. Ocak oldu. Biz masumcanla bir mevriye hani yüzü yapmak istemiştik. Ama bunun rektörün beslenme baştaki amacı da oydu. Ha. Çekebilir beraber biz geldik burada üç boyutlu. Bir diyorlar bilmem nasıl böyle oluyor. Bana hazırlandı. Son anda kelebideler teknosöre dağılınca bilmem ne olunca yan çizdiler. Maksat. Bir konu hazırlamıştık böyle. Orada farkıyor sıcak temperatura iyi. Şöyle değdi <gülüyor> ise de yıl meshte ben geldim. Tablet çevirdim, çevirdim beraber. Orada da çubuklar çıkmış. O da teve. Biraz kara para da. Karde dedi bana şurayı küçük elektrik kapat sesi de. Ki gelacak demek. Genelcik Cahattin çe Çelebi, dedim yani 15 gün burada, bütün elektriği satıp kapattık Ona rağmen elime attım ve çarpıyordum. Elime attım çarpıyordum. Hepsi bitti ne? Yep yep, yep, yep. Şu çelebi dairesiyle oradaki küçük kısmın elektriğini bıraktık. Bir kapattım geldim. Polis vardı. Burhan Allah rahmet eylesi. Bir de sonra Ahmet Kapaklı derdik. Yani burası bir de kullandı. Sonra onları çıkarttılar. Sonra buraya camilerden ve öbür yerde gelen tarihi eşyalar koyduk. Onlar da akar, kurakar, masalar vurduk ve bir yangın çıkarttılar. O tarihte Ben gitti. sana biraz daha ilçesine söyleyeyim hocam. Burası papatyalara devredildiğinde Asya'ya kadar ben buradayım. Bu, aşağıdan Osmanlı'nın üçler bayrakları İpekhalılar, pil dişipiyonalar. En az dört tane pil dişipiyonayı ben gördüm. Demirbaşlar'da diyorlar ki, araştırma yaptılar, İpek halıyı çıkartmadan meridon solu getiriyor koyuyor ortaya. Yağma. Hem ne biçim yağmalandırıyor mu? Yağma. Ben çocuktum, daha doğrusu gençliğimin dönemindeydim. Buranın, ambalının boşaltıldığı için ben buradaydım. Düşün. Nerede o fiyatı şipiyonlar, ya, nerede o Osmanlı'nın 3 ilerisinden geçiririz alacaklar. Yani... Tarihimize kültürimize sahip çılamadık. Nasıl? nasıl Biz, neler git? Burası neler. aslında 70. dil bir yerdi. Neler git gelmiş, 70. düğünü. Bütün bağları ve bütün buğday tahılıını filan kendileri yapardılarmış. Cevat Yener'in ıı, aslanların altında üzü bir an kendisi vardı. Ama hiçbir şey kalmadı. Kendi yani düğünümüzü oru kurtardılar. Ben hatırladıkça böyle. Şimdi ne ediyor? Ee, o o katliamdan sonraki meşrukların halini. Bu çeyiz ise. Ha. Efendim bundan yemek zorundayız, baka baka içeğiniz. Hmm, Similiniz var, şekersiz. <gülüyor> <gülüyor> Kızşehir'e yani. oturuyoruz, e, Ataşehir Belediyesi'nin oradan da, içeri köyde. Işte Sabah konuları, <gülüyor> Rozan'ın birazcık kavandıydı. Çünkü geç kalıyorum, çıkayım. Anca geldim, oradan Bu araba da yok, şey. bilmem ne bilmem ne Araba olsa daha da zaten. Da, Yara gelmek daha gelmek işte o Ahmet var, Ramuç var. Gayet de. Benim en hocam var da yüzbaşı. Maşallah. Hmm. Hayatımda saygı duyduğum 10 insandan birisi. Şeyladır Cemal başı engin, engin en güçlü, en bir burada zayi değil galiba o, kadar. ne kadarları. Son sıktı kadar yere daha, değil. Hiç daha değil. Onun da hiç yere Onunla şimdi. Hüseyin ekle vardı. Yazıyorum şu bakın ben size açık anlatayım. <gülüyor> Biz de zaman zaman e, yok yokken sema çıkartmak üzere adamlar gönderiyor diye başka taktere, cereyiler, diğer şeyler Ben çıkartmadım. Barbekücen dedi. <gülüyor> bak olmayan evvel kadar iyi şekilde sema ederiz. Bilmiyorsan, bilmiyorsan, bilmiyorsan, bilmiyorsan. Mücadelede, insana şimdi ben insan şahsını sema eder. Hangi tarika olursa olsun, bir şey ama. Başka bir tarika mensubu olur sema kutu kurallara, ona karşısında. Sema Mevlevi ayıdır. Sema Mevlevi ibadetidir. i̇badetidir. A Ahmet Avni Bey rahmetli demiştik ki, Sema, namazıyla, abdestle, haccıyla, zekatıyla, her türkistan müşaklarıyla bir ibadettir. Sema bir ibadettir. Ehli neyle, la ehli haram. Ha siz daha güzel söylediniz. <gülüyor> Böyle söylemiştiniz. Ben de onun dediğini yapıyorum. Onun dediği yapmazsan ikiyini yapmaz. İki kadar. <gülüyor> bir şey. Bir de dedi, semayı sana öğreteyim şekilde öğreteceksin. Başka öğreteceğiz. Atabiusu işte şey şeyler yapıyor. Yani, Kırktağına stemadilmez. Semaya, astana gibi bir gibi bir kanatı var. Anlatıcılar dediler. Şey de artık yaptıklarla kendileri şey, Burada bir, burada bir şey derken abi dedim nasıl ya yani dedi, burada kopuyorlar da dans diyorlar böyle oldu veli deyip bizde biz hiçbir yerde e, otopi dişinin tabu üzerinden otopi dişini selman enişramı vardı o bile kasır kutu olmasına rağmen diz çöpmesini bilmeyen diz kırmasını bilmeyen zaten boy kıramazlar diye. O kadın aramı oturur. Biz bu masayı, biz bu semanı etti. İki defa pastmışlar, şey yapmışlar. Kırdız pastım, tabure var. Pasti çünkü tabure şey yapılıyor. Ben de sizinle konuşurum. Ne diyor? Bu kadar sohbet, var. bu kadar taburba pasta. Yüzlerce pullar, çok, çok, çok sevorum. Ancak bizi çok üzüyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyor ama orada kadar. Bilmiyorum. Bu müziğin kurtarıcı müziğim de. En başta acı varmiş. Biz elimizden geleni bildiklerini bize genç nesillere aktarmak istiyoruz. Palmaden öyle biliyor muyuz? Onları da alsınlar. inşallah. İnşallah. Ee, bir de bildiği halde öğretmeyenler yapmayanlar var. E günah mı? O çok lazım. Günah. Halbuki yani benim ona dediğim ne izahı ibret arkadaşlarım. Evren öğretmek için İzmir Antalya'da bir daire kiralamak, bir her ay kirayı cebimden veriyor ve gelen takibelerden para almıyor. Allah tevkin bunları öğretmek için gönderdi bazı Ben bunu saklayamam. E doğru mu da bu şey? kirayı diyor. Ne olacak? İbrahim her insan dünya gelişine bir konsept. Allah bana bu vazifeyi verdi ben yapacağım bunu. Diyor. O, vazif <Gülüyor> o vazifini bilmiyorsa, o vazifini, ikonistikesini itirak edebilorsa, ne söyleyeyim? Şefenim, sizin yanında gaz vermek bizim hattımız değil. Ama siz bunun Geçen siz buyurun. Oğlum, ben bir arada bir feyiz edeyim sizden. <Gülüyor> sizden bir arada bir ben feyiz bir dakika bekleyin. Bu İşte Bu